Değerli izleyenler umarım iyi bir pazar geçiriyorsunuz. İnsan insana programına hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de sosyal psikoloji denince akla ilk gelen bilim insanı kimdir diye bu alanla ilgilenenlerle bir araştırma yapsak Çiğdem Kağıtçıbaşı derler. Çiğdem Kağıtçıbaşı bugün benim konuğum. Çiğdem'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk sağ ol ee, ne güzel burada beraber bir sohbet yapacağız <gülüyor> ve ilk defa olacak seninle evet. sohbetimiz. Heyecan duyuyorum. <gülüyor> evet sağ olun. Değerli izleyenler <gülüyor> Çiğdem Kağıtçıbaşı uluslararası tanınan bir kişi. Özellikle psikolojinin kültür psikolojisi, kültürler psikoloji gelişiminde önemli katkıları bulunmuş ve kurulan derneğinde başkanlığını yapmış ve şu, şu anda da e, onursal başkanısın e, bildiğim kadarıyla. Evet. Efendim bugün Türkiye'den insan manzaraları insan konusunu konuşacağız. Şimdi ben ara ara seni tanıtmaya devam edeceğim ama ilk şöyle bir gözlemle başlamak istiyorum. Doktor onu Amerika'da Berkeley'de yaptın. Ve bu süreç içerisinde bir şeylerin farkına varmaya başladın. Yani sağlıklı insan modeli Dendiği zaman, böyle evrensel insana bir haksızlık yapıldığıyla ilgili bir şeyler oluşmaya başladı sende. Ve üzerinde düşünmeye başladım Bu konudaki izlenimlerini nasıl farkına vardı, neler oldu? Biraz dinlemek isterim senden. Tabi, e, Doğan aslında Berkeley'den önce, e, ben Amerikan Kız Koloji'ydi Türkiye'de, o zaman Anlamutköy'de, şimdiki Robert Kolej. E, orayı bitirdikten sonra üniversite için Amerika'ya gitmiştim. Evet. E, yani lisansımı da orada aldım, Wellesley College'da ondan sonra Berkeley'de Kaliforniya Üniversitesi'nde doktoramı yaptım. Ama daha Wellesley'deyken, e, daha ilk günlerimden itibaren yabancı öğrenciliğimin ilk günlerinden itibaren kültürü görmeye başladım, fark etmeye başladım. Ee, hatta bu kitabın e, ön sözünde de, ilk ön sözünde, ilk baskısının ön sözünde de vardır. Mesela Weasley'de işte bir Amerikalı ailem vardı benim. Daha önce bir öğrenci <gülüyor> davet etmiştim. Onun ailesi. Ee, güzel bir yerde oturuyorlardı. Güzel evler, ağaçlar, çiçekler filan. Ama sokaklarda insan yok. <gülüyor> bu diye denen banliye. Bu... E, Yaşamı Amerika'da. Amerika'nın doğusunda Boston civarında. İnsan yok. Ee, kimse kimseyi ziyaret etmiyor. Komşuluk diye bir şey yok. Ee, herkes otomobiline binip bir yere gidiyor. Bir yere gidecek size falan. Bu baba çok tuhaf gelmişti. Yani çok böyle ayrık insanlar. Birbirinden çok ayrık. Herkes kendi içinde. Bunları e, fark ediyordum. Yani öğrenci olarak. Sonra Berkeley'de. Doktora yaparken e, o zaman işte bu yetkici kişilik kuramı yani otor otoriteryen kişilik evet. denen şey e, çok e, önemli bir kavramdı ve bunun bir kitabı çıkmıştı. E, özellikle de Avrupa'da faşizmin yükselmesini de anlatmaya çalışan psikanalitik yaklaşımlı bir e, kitap. Ve orada onu okudum merak ettim. Ve orada hep işte öne sürülen şey bunun bir kişilik özelliği olduğu ve dolayısıyla evrensel olarak olabileceği yani bu kişiliğin ne gibi özellikleri var? İşte otoriteye saygılı ama insan ilişkilerini hiyerarşik olarak gören, üsttekine saygılı alttakini bastıran filan ve sağlıksız hatta patolojik bir, bir kişilik özelliği. Şimdi ben buna baktığım zaman ama bunların bazıları bizim kültürümüzde. Yani genel değerlerdir hani otoriteye evet. saygı yani hı. kabul edilebilir hı hı. E, otoriteye meşru otoriteye saygı mesela yaşa saygı bir bi, bilgiye saygı bizim geleneksel değerlerimizdir. Ama bu herkeste vardır geleneksel olduğu için yani evet. e, bir patolojik bir e, kişilik bütün içi, içinde bir parçası değildir diye düşünmeye başlamıştım. Ve tezimi de bu konuda yaptım. Nitekim orada çok ilginç şeyler çıktı. Çünkü o tezimi Türkiye'de ve Amerika'da ki öğrencilerle yaptım. Lise son sınıf öğrencileriyle ve karşılaştırdım birbirleriyle. Ve en ilginç bulgulardan biri ailedeki ana baba sevgisi ve ana baba kontrolü yani disipliniyle ilgiliydi. Şöyle ki bu lise son sınıf çocuklarına sordum siz büyürken. İşte anneniz babanız size ne kadar sevgi gösterirdi falan. Onun soruları var. Ne kadar işte disiplinli büyüdünüz? Bu tür sorulardan çıkardığım sonuç şu oldu. Türk ve Amerikalı öğrenciler anne babalarından çok farklı düzeylerde disiplin görmüşler. Yani Türk evet. çocuklar çok daha... ...fazla disiplinle büyütülmüş... Evet. Ee, ...kural... ...daha fazla kurallı, daha kontrollü... ...büyüme olmuş. Amerikalı çocuklar için ise... ...çok daha serbest büyümüş olduklarını... ...söylüyorlar. Yani... ...ana baba disiplininde ciddi bir fark çıktı... ...iki grup arasında ama... ...ki bu çok önemli... Evet. ...ana baba sevgisinde yani... E, ...gördükleri, hissettikleri... ...ana baba sevgisinde hiçbir fark yoktu. Evet. Şimdi bu neyi gösteriyor aslında? E, i̇şte o psikanalitik... E, otoriteryen kişilik kuramının öngördüğü gibi aslında disiplinin, ailedeki disiplinin sevgi eksikliği anlamına gelmediğini gösteriyor. Yani evet. sevgiyle birlikte de disiplin olabilir. Evet. Ve bizim kültürümüzde bu daha çok böyle. Evet. Halbuki Amerika'da çok daha serbest çocuk yetiştirme yaygın olduğu için alışılmış ve normal kabul edildiği için e, disiplin e, gösteren, daha sıkı disiplin gösteren ama babalar gerçekten de fazla sevmiyor olabilir çocuklarına evet. ya da bir sağlıksız bir durum olabilir. Dolayısıyla oradaki örüntü yani neyin neyle beraber gittiği Türkiye'dekinden farklıydı. Evet. Türkiye'de farklı bir e, örüntü deniyor işte evet. bir e, bütünlük ortaya çıkıyor. Hem ana baba disiplini var ama hem de sevgi var. Sevgi var. Evet. Evet e, değerli izleyenler. E, Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi Kültürel Psikoloji Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın son kitabı. Çok önemli bir kaynak ve bu kaynak bence alanlardakiler için vazgeçilmez bir kaynak ama alan dışında olan anneler, babalar, öğretmenler hatta yöneticiler için de önemli bir kaynak olarak göstermek istiyorum. Ve bu doktora çalışmasıyla başlayan ve sonra devam eden gözlemlerinde baktın ki batı kültürü içerisinde gelişen psikoloji bütün insan alemini temsil etmekten uzak. Evet. Ve ondan dolayı kültür denen bağlamı da hesaba katmak gerektiğiyle ilgili evet. bir söylemen oldu ve bu e, kültürler arası psikolojinin gelişmesinde önemli bir Hı -hı. adım oldu. Hı -hı. Böylelikle sağlıklı insan tanımını hı hı. sadece batı kültürü içinde gelişmiş bir psikolojinin yapmasına izin vermeyen bir tarafın oluştu. Evet. Bir dakika dediniz. Siz tekeliği burada tutmayın. Hı hı. Sağlıklı insan tanımında bağlamı da hesaba katın ve bunun örneklerini vermeye başladınız. Evet. Çok önemli. Evet. Yani son yılların son birkaç on yılın hatta e, çalışmaları Buna odaklandı, yani evet. benim çalışmalarım. Bir örnek daha vereyim Doğan, çünkü o da bugünler, yani 1-2 yıllık çok yeni bir örnek. İlk verdiğim örnek, daha doktora e, çalışmalarım sırasındaydı, epey yıl önceye gidiyor. Evet. Bugünlerde de aynı şeyi görüyoruz, o ilginç. E, Hollanda'da bir ekip çalışma yapıyor, e, sosyologlar, sosyal psikologlar, gelişim psikologları. Ve özellikle de e, çeşitli etnik gruplarla, ailelerle araştırma yapıyorlar ve bir kitap ortaya çıkıyor. Bu kitap hazırlanıyor. İşte oradaki e, göçmen ailelerle, Türk göçmenlerle, Çinli, Surinam'dan gidenler var, Afrika'dan, Somali'den gidenler var, Fas'dan gidenler var. Altı etnik grup e, ailelerle yapılıyor. Güzel bir araştırma ve bu araştırmanın ön sözünü kitabın ön sözünü benim yazmamı istediler hmm. ben de yollayayım bakalım yazdığınızı okuyayım da dedim e, bir göreyim ne yapmışsınız Şimdi orada mesela şöyle bir ifade çok belirgin olarak e, diyelim Çinli annelerle veya bu diğer etnik gruplarda da hepsinde e, aynı şey bulunuyor hem sıkı disiplin gösteriyor aynı, hem disiplinli ama aynı zamanda da sevgi dolu, yani yumuşak, sevgi dolu olmayacak bir bir kombinasyon diyorlar. Yani olmayacak bir şey bu ikisinin bir arada gitmesi. Çünkü sıkı disiplin gösteriyor ama seviyor da. Bu nasıl olur diye şaşırıyorlar yani. Ben de bunlara, bu ekibe yazdım niye olmasın diye. <gülüyor> Dedim ben sizin kitabınızın ön sözünü yazarım ama... ''Niye olmasın? Evet. Niye bunlar bir arada olmasın? Ee, evet. Ben böyle düşünüyorum. Tamam dediler. <gülüyor> Siz düşündüğünüzü yazın.'' Evet. Ve yazdım. Evet. Ve ''Niçin olmasın?'' diye yazdım. Evet. Yani başlığı neredeyse buydu. ''Niçin olmasın? Niçin yani. bu ikisi bir arada gitmesin?'' Evet. Çünkü hala bakınız yani iki yıl önceki bir olay bu. Bugün bile yani e, Avrupa'da işte bu gelen göçmenlerin kültürlerini tam olarak kavrayamadıkları için bu sıkı disiplini çocuğu reddetme veya çocuğu sevmeme olarak görüyorlar. Halbuki o bir bir geleneğin bir parçası evet. ve sevgiden bağımsız bir şey. O, o farklı, o farklı. İkisi bir arada olabiliyor. Evet. Şimdi bu bir örnek. Gerçekten de senin dediğin gibi ben bunu birçok başka örnekte gördüm ve şunu iyice fark ettim yıllar içinde. Kendi araştırmalarımın sonucunda da başkalarının araştırmalarına da bakınca gerçekten psikoloji tamamen bir batı ürünü. Yani batı kültürünün ürünü. Her şey gibi e, bilimler de bir ortamda ortaya çıkıyor. Tabii özellikle sosyal bilimler o ortamdan çok etkileniyor. Yani fizik fark etmez. Amerika'da mı yapılıyor, işte Japonya'da mı yapılıyor, Afrika'da mı yapılıyor? Fizik Evet. Madde aynı maddedir ama evet. insan evet. aynı insan olmayabiliyor. Evet. Ve dolayısıyla e, şunu gördüm ki psikolojideki ortaya konan birçok kuram, kavram e, aslında batı bireyci dünya görüşünün bir yansıması olarak ortaya çıkıyor. Ve e, üstelik de evrensel insan olgusu gibi ileriye sürülüyor ve bütün dünyaya da ihraç ediliyor. Evet. Ee, o kadar ki bütün dünyada bundan etkilenip aslında kendilerine uymayan bazı modelleri batıdan alıp yama gibi e, uygulayabiliyorlar. Uygulayabiliyor. Ve bu hatta zararlı bile olabiliyor bazı alanlarda. Kesinlikle. Uygulama alanlarında. Örneğin e, klinik psikolojide e, işte danışmanlık rehberlik gibi alanlarda çünkü oralarda hani ...insana karşısındakine uzman ne yapacağını, ne yapmayacağını filan söyler. Evet. Yani e, oralarda bazen yanlış e, öğütlere, yanlış e, önerilere yol açabiliyor. Kesinlikle ve son derece de önemli. Değerli izleyenler, Çiğdem Kağıtçı Başlı Türkiye Bilimler Akademisi'nin kurucu üyesi. Ve on, on. ilk ondan bir tanesi... Tebrik ederim ve teşekkür ederim böyle bir kuruluşun başında olmanda ve e, kendisi Boğaziçi Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra Koç Üniversitesi'nde e, göreve devam etmiş ve halen orada görevini evet. sürdürüyorsun. Tabi e, bu aralarda da birçok Amerikan Üniversitesi'nde Harvard Düğüklü dahil olmak üzere ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulunmuş durumdasın. Çiğdemciğim, şimdi e, senin baktığın zaman e, psikolojinin toplumun değişiminde ve toplumun geleceği ile ilgili söz sahibi olan politikacıların planlamasında çok önemli katkısı ile ilgili ısrarla altını çizdiğim bir mesaj var ve burada ekonomik gelişim ile sosyal gelişim arasında, toplumsal gelişim arasında böyle bir fark olduğunu, eğer toplumsal gelişim hesaba alınmadan, sırf ekonomik gelişimi göz önüne alarak yapılan planlamalar olursa, önceden fark edilemeyen sorunların da temeli atılacağını söylüyorsun esas itibariyle. <Gülüyor> ee, sence şu andaki bakış tarzı bakımından bizim toplumumuzda, toplumsal geliş, bil, gelişim bilinci duyarlılığı yeteri kadar var mı ee, oluşum halinde mi nasıl değerlendiriyorsun? Ee, epeyce şeyi bir arada söyledin. Hepsi de birbirleriyle bağlantılı gerçekten. Ee, önce psikolojinin ne oldu ve rolünden hani bir iki cümleyle yola çıkarsak hı hı. psikoloji e, popüler hı hı. olarak hep birey düzeyinde düşünülür. Yani hı hı. kişiye bir şey söyler, söylemez. Kişiyi inceler. Hep birey düzeyinde düşünür. Bu özellikle de klinik ağırlıklı psikolojinin daha genel olarak daha iyi bilinmesinden ortaya çıkıyor. E, hep yani çalışma birimi birey, tek e, kişi olarak düşünülür. Oysa e, psikoloji bir insan bilimidir. E, ve Aynı kişiye e, yararlı olabileceği gibi ve olduğu gibi e, topluma da yararlı olabilir ve olmalıdır. Evet. E, ben bunu çok gerçekten vurguluyorum, epeydir de çok vurguluyorum ve e, bu nasıl olabilir? E, psikolojideki e, psikologların yaptığı çalışmalara dayanan sonuçların, bulguların, bilgilerin e, tanınmasıyla, bilinmesiyle, e, politikacılara örneğin ulaşmasıyla, yasa e, yapıcılara e, ulaşmasıyla politikaları e, etkilemesi mümkündür. Ve böylece insan refahına e, hizmet ettiği gibi e, psikoloji daha makro düzeyde, daha geniş düzeyde toplum refahına da, etki yapabilir yararlı olabilir evet. şimdi gerçekten de biz toplum dediğimizde toplumun gelişmesi dediğimizde hep ekonomik gelişmeyi anlıyoruz işte dünyanın 17. büyük ekonomisiyiz galiba o da değişiyor arada bir ben de bilmiyorum en son evet. kaçıncıyız 17. Evet. bayağı yükseklerdeyiz elbette evet. ama örneğin insani gelişme endeksinde çok gerilerdeyiz Şimdi İnsani Gelişme Endeksi ne demek hı hı. ya veya Sosyal e, Gelişme ne demek hı hı. işte e, şu demek aslında e, bir toplumun gelişmesi sade ekonomik göstergelerle ölçülemez e, sade ekonomik özellikli değildir gelişme bir toplumun gelişmesi çok yönlüdür onun için de e, Birleşmiş Milletler Gelişme Programı hı hı. E, 1990'dan beri ki ne oldu 20 yıldır e, insani gelişme endeksi oluşturdu hı hı. ve bütün dünyanın ülkelerini bu endeksle bir yerde ölçüp e, hepsini değerlendiriyorlar. Bunun içinde ne var? Ekonomik gelişme var. Yani bu gelirle, kişi başına düşen gelirle ifade ediliyor. Ama bunun ötesinde eğitim var. Okullaşma oranları, okuma yazma oranları. E, makro düzeyde, toplum düzeyinde o oranlar dikkate alınıyor ve üçüncü olarak da sağlık var. Burada da e, doğrusu da yaşam beklentisi ortalama hmm. ne kadar uzun hmm. yaşam oluyor. Bunlar göstergeler. bunlar e, ve Bunların hepsini bir araya koyup bir endeks oluşturuyorlar. Ve buna baktığında çok daha dengeli bir gelişme e, portresi evet. ortaya çıkıyor ve Türkiye burada oldukça geride yani ekonomik gelişmesinin çok daha gerisinde sosyal gelişmesi evet. hele hele bunun ötesinde de başka endekslerde var özellikle kadın olgularının dikkate alındığı hı hı. işte kadının konumu hı hı. E, bunun özellikle vurgulandığı endekslerde dünyanın en son ülkelerinden biri maalesef e, evet mi? evet evet en son e, dünya ekonomik forumunda ortaya konduğu 130 ülke içinde Türkiye 129. çıktı. Evet. Ciddi. Yani evet. bu basit bir şey değil. Çok ciddi bir şey. Evet. Bu da şunu gösteriyor ki gerçekten e, sosyal gelişmemiz özellikle e, toplumsal cinsiyet yani kadın erkek evet. eşitliği evet. bakımından evet. E, çok gerideyiz. Ol, evet. Olmamız gereken yerde değiliz. değiliz. Çünkü ekonomik gelişmemiz <gülüyor> öyle yukarıda ki ...sosyal gelişmemizin de çok daha yukarıda olması beklenir. Evet. Orada gerideyiz ve bunun evet. farkına varılıp e, gerçekten ciddi tedbirlerini alınması ve lazım. Bu <gülüyor> konuda konuşan ve bir şeyler yapan bir insansın. Şimdi evet. kısa bir aradan sonra geri geldiğimizde Çiğdem'ciğim ona girmek istiyorum. Değerli izleyenler, bu farkına varış boşta kalmadı. Çiğdem Kağıtçıbaşı bir bilim insanı olarak, bu ülkenin insanı olarak... Çabalarda bulundu ve halen yaşayan süreçler var. O konularda konuşacağız. Kısa birerdan sonra birlikteyiz. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile İnsan Insana programı devam edecek. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu'yla İnsan Insana programı devam ediyor. Değerli izleyenler, İnsan İnsana programında konuğum Çiğdem başı. Çiğdem başı ayrıca bir eğitim geleneğinin içinde doğmuş, büyümüş ve devam ettirmiş birisi. Çiğdem'ciğim hatırladığım kadarıyla bir kere... Annen baban öğretmen. Evet. Ama ondan öncesi de anladığım kadarıyla. Öğretmen. Öğretmen. <gülüyor> evet. Ve zannederim e, büyük babanın babası da evet. öğretmen. Evet. Evet. Bu hakikaten... Evet. E, <gülüyor> çok... Öğretmen nesiller. <gülüyor> evet. Evet. Doğru. Hatta o kadar ki ben, benim annemle babam bir de özel okul daha. O zaman özel okullar pek bilinmezdi. Ben iki yaşındayken kendimi bir yuvada buldum yuva olarak açmışlardı okul öncesi kurumu olarak. İki yaşında kendimi okulda buldum. Bir daha da hiç hayat boyu okuldan çıkmadım. Aa, yok. Okulda. İki yaşından itibaren. <gülüyor> evet. Doğru. Çinemciğim şimdi ıı, erken destek projesi çocuk gelişimiyle ilgili böyle farkına varıp ve devam ettiğin bir proje var sürekli. Ee, evet. Şimdi bu Proje nasıl gelişti ve neden buna ısrarla üzerinde durdun? Hatta 22 yılı bulan bir takip konusu var evet. bu araştırmayla ilgili. Ben kısaca onu paylaşmanı rica edeceğim. Tabii çok önemli. Şimdi genellikle okul deyince eğitim deyince işte ilkokuldan başlar. Çocuk 7 yaşındayken diyelim ki ondan sonra devam eder diye bilinir. Oysa ki son birkaç on yıl hatta son e, 50 yıl bile diyebileceğimiz bir dönemde yapılan araştırmalar erken yaşların önemini ortaya koydu. Çocuk doğum doğumda başlıyor öğrenmeye hatta kimileri doğumdan önce bile diyor da <gülüyor> evet. tamam onu bırakalım şimdi ama doğumdan itibaren öğrenmeye başlıyor insan. Ne kadar önemli değil bunun? O kadar da hakikaten önemli ki çünkü beyin üzerinde yapılan araştırmalar, neuro, e, bilim araştırmaları, nöropsikolojik araştırmaları şunu gösteriyor ki e, ilk beş yılda özellikle beynin ve merkezi sinir sisteminin gelişimi çok hızlı. Müthiş bir kapasite gelişmesi var orada ve dolayısıyla o ilk beş yılda o beyin iyi beslenirse, yani bilgilerle uyaranlarla ve gerçekten beslenmeyle çevre o çocuğun gelişmesini desteklerse, o çocuk doğuştan sahip olduğu potansiyelini gerçekleştirebilir. Bu çok önemli. Çünkü her insan belli bir potansiyelle doğar. Mesela zeka bakımından, başka konularda da öyle. Bu bir dereceye kadar biyolojik olarak ortaya konmuştur o kişinin evet. evet. e, yapısında. Evet. Ama bu bir potansiyel. Evet. Yani bu bu veri değil, evet. var değil. Evet. Bu bir potansiyel. Gelişebilir, o, de... gelişebilir de, gelişemeyebilir de. Evet. Ya oluşabilecek bir öz bu. Evet. Şimdi bunun oluşabilmesi için bu biyolojik yapıya, biyolojinin getirdiği yapıya çevrenin destek olması lazım. Evet. Çevre destek olursa. Ee, sağlıklı bir ortamda büyürse çocuk po potansiyel gerçekleşiyor ve çok ileriye gidebiliyor genç ve insan. Evet. Yaşamı boyunca da e, başarılı oluyor, sağlıklı oluyor. Bu bilimsel bir gerçek. Artık. Elbette. Bu evet. kesin. Yani evet. bunu bütün herkes evet. kabul ediyor ve değişik bilim alanlarının da ortaya koyduğu bir şey bu. Fakat eğer çevre yetersizse çocuk yetersiz çevrede büyüyorsa hele ilk yıllarda, hele ilk yıllarda, o zaman beynin gelişmesi eksik kalabiliyor. Ve bazı durumlarda özellikle aşırı e, yetersizlik durumlarında, örneğin beslenmenin çok eksik kaldığı durumlarda beyin gelişimi o kadar kötü etkilenebiliyor ki sonra telafisi mümkün olmayabiliyor. Çok uç durumlarda. Evet. Ee, ama her durumda da, yani bu uçlara gitmeyecek bile olsak, işte açlık filan durumlarında onlar oluyor, kötü beslenme, beslenme bozukluklarında. Ama uçlara gitmediğimiz zaman bile e, çocuğu görüyoruz ki ne kadar çevresi onun e, gelişimini desteklerse uyaranlar, o çocuğa verilirse sözel e, uyaranlar, e, her türlü uyaran ve sevgi ve, ve çocuğu kabullenme yani. Bunların hepsi olursa çocuk çok daha iyi gelişiyor. Şimdi durum böyle olunca... Evet. E, ben daha 1970'lerin sonunda <gülüyor> bu iş başladı. E, bir grup e, meslektaşımla e, bir projeye başladık. Dedik ki Türkiye'de çocuğun gelişmesiyle ilgili yapılmış pek araştırma yok. E, geniş çaplı e, çalışmalar yapmamız lazım. Ve özellikle okul öncesi eğitimini destekleyici... Milli Eğitim Bakanlığı'na işte materyaller oluşturmamız lazım diye düşündük ve iki yıllık 1978 ile 80 arasında bir proje geliştirdik. Bu projede işte okul öncesi eğitim kurumları, programları, çocuklar için yaratıcı faaliyetler, anne baba için çocuk gelişimi kitabı ki bu çok basit şekilde yazılmış bir kitap. Sadece okuma yazması olan anne babanın anlayabileceği bir şekilde yazılmıştır. Ee, Gene ana babalık, ebeveynlik nasıl yapılır kitabı. Hep böyle basit basit resimli e, güzel kitaplar hazırladık ekip çalışmasıyla ve bunları Milli Eğitim Bakanlığı bastı Hı -hı. o zaman. Hı -hı. Ve bunlar özellikle e, kız meslek liselerinde, işte çocuk eğitimi Hı -hı. E, alanlarında kullanıldı, Hı -hı. E, okul öncesi kurumlarında kullanıldı filan. Bütün bu çalışmalar e, dediğim gibi 70'lerin sonunda. Hı -hı başladı. O sırada biz bu çalışmalarla meşgulken bunu bir de bir araştırmasını yapalım dedik. Tamam yani bunların işe yaradığını düşünüyoruz ama gerçekten işe yarıyor mu? Hı hı. Bunu ancak bir bilimsel araştırmayla saptayabiliriz. Ve dört yıllık bir araştırmaya giriştik. 1982 ile 86 yılları arasında. Ve bu deneysel tasarımlı bir araştırmaydı. Tamamen bilimsel bir araştırma. İstanbul'un beş, evet. beş ayrı Düşük gelir düzeyli varoşlarında evet. evet. e, yaptık bu araştırmayı annelerle ve çocuklarla. Evet. Ve iki şeye baktık. Çocuk okulu, herhangi bir okul öncesi eğitim kurumundan yararlanıyor mu? İkincisi de biz annelere bir eğitim verdik. Anneler de kendi çocuklarını evlerinde eğittiler iki yıl boyunca. Çocuk bu eğitimini bir kısmı aldı bir kısmı almadı. Bir deney grubu, kontrol grubu vardı. Bunları... Dördüncü yılda karşılaştırdığımızda gördük ki hem okul öncesi eğitim kurumundan yararlanan çocuk hem de annesi bizim tarafımızdan eğitilip kendisi de annesi tarafından eğitilen çocuk her iki grupta bu eğitimlere sahip olmayan çocuklarla kıyaslanınca çok daha başarılı, başarılı oldu oluyor. okulda. Ki bu dört evet. yılın sonunda yani iki grup vardı 5 ve 3 yaş, evet. 3 ve 5 yaşındaki çocuklarla başladık. Bunlar 7 ve 9 yaşına gelmişti dördüncü yılın sonunda. Okul başarılarına baktık ve ciddi olarak erken eğitimin okulda başarıyı beslediğini gördük. Sonra orada durmadık. Evet. Ki <gülüyor> Sonra... <gülüyor> bunlar değerli izleyenler kitapta yer alıyor. O bakımdan kaynak olarak evet, takip edebilirsiniz. Orada. Evet. orada. Ee, 10. yılında araştırmanın bu çocuklar artık 13-15 yaşına gelmiş evet. ergenlerdi. Evet. Biz tekrar bulduk bu e, aileleri, anneleri ve çocuklarla da e, mülakatlar yaptık babalarla da ve çocukların daha ilerki okul e, başarılarını inceledik ve gene de gördük ki gene 10. yılda da bu ilk kazanımlar devam ediyor hala. Ve bu çocuklar daha büyük bir oranı hala okula devam ediyor bir hmm. kere. Bu çok önemli çünkü o zaman 5 yılda zorunlu eğitim. Evet. Bunlar hepsi 5 yılın ötesine geçmişlerdi. Ve bu eğitim alan, erken eğitim alan çocukların çok daha büyük oranda hala okula devam ettiğini gördük. Diğerlerinin ise daha fazlası okulu terk etmişlerdi. Terk etmişlerdi. Ve bütün 5 yıllık okul başarıları bakımından her şeyde, bu eğitim alan çocuklar daha başarılıydı. Gene burada da durmadık. <gülüyor> ve e, 22. yılda evet. tekrar biz bu çocuklara e, ulaştık, bulduk onları. Ve yetişkin olarak 25 ve 27 yaşına gelmişlerdi artık. Evet. Yetişkin olarak durumlarına baktığımızda da gene herhangi bir erken eğitim okul öncesi çağda. Herhangi bir eğitim almış olanlar diğer yerinden daha fazla okumuşlardı. Daha çok üniversiteye gitmişlerdi. Daha gelirleri yüksekti. Daha prestijli işlerde çalışıyorlardı ve daha çok e, e, bilgisayar sahibiydiler. Yani bilgi toplumuna katılıyorlardı hmm. ve daha da çok kredi kartı sahibiydiler. Yani modern ekonomiye de katılıyorlardı. katılıyorlardı. Son evet. derecede önemli. E, ve bu yani, şöyle bir tavır içerisinde bir politikacı sana gelse. Ee, ya, pek paramız yok. Yani, onun için şimdi bu çocuk falan diyorsunuz hocam ama, yani bu evde falan filan böyle masraf edeceğiz, şudur budur. Ya, önce biz babanın cebine girecek parayı düşünelim, şimdi para harcamaya alalım bu çocuklar falan yani. Böyle bir e, maliyet analiziyle falan, fayda maliyet hmm. şeyiyle gelecek olsa, Burada son derece söyleyeceğiniz önemli şeyler konuşuyor. değil Var, mi? Var, evet. Evet, fayda maliyet analizleri yapıldı nitekim. Bunu ekonomistler yaptı. Ee, ve bunlar şudur, okul öncesi eğitimin getirdiği çok daha yüksek düzeyde oluyor. Yani fayda maliyet analizi sonucu bulunan, eğitime yapılan erken eğitime yapılan yatırımın çok daha büyük yarar sağladı. Evet. Bu evet. E, yani bu saplandı ekonomik evet. göstergelerle e, saplandı ve gerçekten yani bu bunun da e, farkına varılması lazım. Eğitime yapılan yatırım özellikle erken yaşta yapılan yatırım ekonomik olarak çok e, rentabil, evet. çok mantıklı ve işe yarıyor. Çünkü niçin böyle oluyor? Çünkü Çocuk okula hazır geldiği zaman daha fazla yararlanabiliyor eğitimden. Ee, ekonomik gelişmeyi kamçılayan ise eğitim kalitesidir. Ve, ve, ve okullaşmanın süresidir. Daha çok okulda devam ediyor çocuk. Daha kaliteli eğitim alıyor ve dolayısıyla daha üretken vatandaş evet. oluyor. Evet. Şimdi bütün bunlardan zaten yola çıkarak evet. biz araştırmanın son kısmına gelmeden önce... Ee, anne Çocuk Eğitim Vakfı'nı Açev'i kurduk. Evet. Ee, sırf bu okul öncesi eğitimi ve özellikle anne eğitimini de e, Türkiye'de yaygınlaştırmak için 1993 yılında evet. ve o yıldan beri 650 bin, 650 bin kişiye Açev evet. e, doğrudan teke evet. tek ee, onunla, onunla ilgili konuşmaya geçmeden önce bir ifade yapacağım Onla e, hem fikir misin değil misin onu görmek istiyorum Çiğden'cim eğer toplumu yöneten güç eğer şimdi veya buraya kısa vadeliğe önem vermeyip toplumun uzun vadeli gelişimini hesaba alıyorsa samimiyetle buna inanıyorsa o zaman erken çocuk Erken gelişim programlarına yatırım yapmaya öncelik verir Çünkü uzun vadedeki evet. dönüşümü çok, çok açık gidecek. seçik ortada Evet bunu söyleyebiliriz evet. Eğer bir yönetim buna öncelik vermiyorsa uzun vadeli bir planlama ve görüş içinde olmayabilir diye söyleyebiliriz aslında evet. şimdi ben bu açı ve dakikaden gelmek istiyorum. Ana Çocuk Eğitim Vakfı olarak... Anne Çocuk Eğitim Vakfı. Anne Çocuk Eğitim Vakfı olarak evet. faaliyet gösteriyor. Ve altı yüz elli... Bin. Bin. Annenin... Anne çocuk ve baba da yani baba programları da var. E, ulaşıldı şimdiye kadar. Ayrıca Anne Çocuk Eğitim Programı Arapçaya tercüme edildi. Ha. Bazı Arap ülkelerinde uygulanıyor. Suudi Arabistan'da, Bahreyn'de, Ürdün'de uygulanıyor. Ee, Lübnan'da e, uygulanıyor. Ve ayrıca e, Avrupa'da göçmenlerle uygulanıyor. Avrupa'da, Almanya'da, İsviçre'de, Fransa'da e, program uygulanıyor. Yani evet. çok yaygın e, kullanımı var ve hmm. Türkiye'de de bütün Türkiye'nin her tarafında uygulanıyor. Bir de televizyona da e, uyarladık. E, TRT'de benimle oynar mısın programı. Ha. E, anne çocuk eğitim programının Televizyona uyarlanmasıdır Onun evet. üzerinde de bir araştırma yaptık. Evet. Ve televizyonda o programı seyreden çocukların daha ileriye gittiklerini bulduk. Bu da araştırıldı. Evet bu da araştırıldı. Çok güzel. Çinemciğim bu programın e, izleyicileri, e, çoğunlukla anneler, babalar, öğretmenler, insanla, insan gelişimiyle, insan yönetimiyle ilgilenen insanlar. E, onlar... Ana çocuk eğitim vakfıyla ilgili olarak e, bir e, ilişkiler olmasını isteseler Hı -hı. E, nasıl bir ilişki kurabilirler herhalde girecekler Hı -hı. bilgisayarlarına. Tabii, tabii anne, anne çocuk eğitim vakfı Hı -hı. aç ev diye de girebilirler çok güzel bir web sitesi var yani çok etraflı bilgi var ee, birçok linkleri var. ...eğitim programı var içinde. Evet. E, o linklerden... Evet. E, ...anneler özellikle... ...eğitim alabilirler. Hı hı. Ve e, belki de... ...en önemlisi... E, achef hem profesyonellerle... ...çalışıyor hem hı. de gönüllülerle. Hah, gönüllüler. Yani hem profesyonel... ...çalışanları var... Evet. E, ...tam zamanlı... ...meslek olarak çalışıyorlar... ...hem de gönüllüleri var büyük çapta. Yüzlerle gönüllüsü var. Evet. Bu gönüllüler özellikle örneğin AÇEV'in bir de işte okuma yazma programı var evet. kadınlar için. Evet. Anne destek programı var ayrıca. Evet. Bu, bu gönüllüler özellikle bu okuma yazma programında çalışıyorlar. AÇEV tarafından eğitiliyorlar. Sonra onlar eğitici oluyorlar. Ve bu okuma yazma programı da herhangi bir okuma yazma programı değildir. Evet. <gülüyor> o muhakemeyi içeren, e, kadınları bilgilendiren, düşünmelerini destekleyen, çok özel bir program onun araştırması da yapıldı ve e, o programdan geçen kadınların sosyal katılımlarının örneğin gidip bir bankada iş yapmak işte otobüse binip bir yere gitmek e, çeşitli kamu kuruluşlarında işlerini görmek gibi sosyal katılımlarının arttığını evet. e, düşünce kapasitelerinin bile arttığını muhakemelerinin arttığını, belleklerinin daha ileri gittiğini sapladık bilimsel olarak. Evet. Dolayısıyla sadece okuma yazma öğrenmiyorlar, okuduğunu anlama, düşünme o taraflara da giriyorlar. Çok yararlı bir program. Evet. Ve bunu öğretenler de, öğreten eğiticiler de büyük tatmin e, buluyorlar bu faaliyette. Evet. Çok önemli. Şimdi bu programa e, konuk olmuş e, bir e, Arkadaşımız oldu Profesör Emre Kongar biliyorsunuz ha, evet. sosyoloji. Evet. O, o konuşurken dedi ki Türkiye'de erkekler değişmeden toplumsal değişim olmaz dedi. Doğrudur. Yapma ya falan Doğrudur. dedim. Şimdi böyle bir algılamadan mı babaları da eğitim içerisine? Elbette. Ee, tabii tabii. da biraz bahseder misiniz? Evet. E, bizim bu anne çocuk eğitim programı uzun yıllar devam etti. Yani dediğim gibi çok erken başladık. Biz bunu 86'tan itibaren kısmi filan, 93'ten itibaren de bayağı etraflı bir şekilde yapıyorduk. Fakat hep aldığımız bir geri bildirim, özellikle annelerden, bu programa katılanlardan, Heh. esas bizim derdimiz kocamızla, ha, evet. <gülüyor> çocuğumuzdan çok, kocamıza laf anlatamıyoruz, ha. kocaları eğitim diye. Ha. Bu ortaya çok çıkıyordu. Biz de zaten farkındaydık onun ve baba destek programı oluşturduk. Bunu da e, epeyce çok babaya ulaştık bugüne kadar. Bunu çeşitli kuruluşlarla işbirliği içinde yaptık. Mesela orduyla işbirliği içinde yaptık. Evet. Daha baba olmamış erlerle. Evet. Ondan sonra e, özellikle eğitim sen gibi Hı -hı. E, eğitim sendikalarıyla, Hı -hı. okullarla Hı -hı. E, ve çok sayıda e, genç erkeğe ulaştık. Çok güzel, Müthiş önemli şeyler yapınlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> um... Şimdi Çiğdem Karçış başı olarak şu anda bütün bildiklerini bilen bir insan olarak, bildiklerinin farkında birisi olarak e, işte Türkiye'yi yönetenler danışmanlık istese yani e, nerelere öncelik verelim, e, biz nasıl yönlendirirsiniz deseler? <gülüyor> yani e, tabii çok zor e, çünkü pek çok şeyin önceliği var ama bu Bizim gibi bir ülkede yaygın eğitimin çok önemini görüyorum ben. Bizim şimdi yaptığımızda yaygın eğitimin bir parçasıdır aslında. Evet, evet. Yani farkındalık eğitimi yay, evet. önemli bir parçası. Yaygın eğitimi. Niçin yaygın eğitim Yani yetişkin eğitimi hı -hı, demek istiyorum. Hı -hı. Niçin? Çünkü çünkü bizim yetişkin nüfusumuzun hala okullaşma ortalaması 6 altı yılın altında. Evet. Hala örgün eğitimden Evet. Az yararlanmış bir milletiz. Evet. Evet. Dolayısıyla yetişkinlerin eğitime çok ihtiyacı var. Farkına Özellikle var de ana, ana baba eğitimi. Evet. Değerli izleyenler, bu program esas itibari bir farkına varış programıdır demiştik. Sürekli her programda bunu konuşuyoruz. Ve sevgili Çiğdem Kağıtçıbaşı da bir farkına varış seferberliği, İnsanın farkına varma, insanın öneminin farkına varma, insanın bilmesinin farkına varmanın önemli olduğunu vurgulamış durumda. Çiğdemciğim iyi ki geldin. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Gayet önemliydi söylediğin şeyler. Değerli izleyenler umarım siz de bu programdan zevk aldınız benim kadar. Önümüzdeki programda buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.